Araçta namaz kılmak caiz midir? Kılınırsa nasıl kılınır? Hocamız tarif ederler. Şimdi araçta nasıl? Ederler. Otobüste mesela. Otobüste evet. Şimdi namaz her yerde kılınır. Yani Müslüman otobüste de kılar, vapurda da kılar, uçakta da kılar, trende de kılar, sahrada da kılar, parkta da kılar. E, namazı her hal ve şartta Müslüman kılması lazım. Yalnız biz şunu e, tavsiye ediyoruz. Delim ki siz İstanbul'a gideceksiniz buradan hı hı. E, otobüse delim ki saat 12'de bindiniz Öğle namazı 13'te oluyor bir saat oluyor e, kış düşünün e, mesela ikinci namazı e, öğle namazı girmedi daha otobüse bindiniz ondan sonra e, yolda şey geçiyor Hakkı yani çıkacak. mola verdiği yerde otobüs delim ki Ada Pazarında mola verdi mesela. Ee, ama öğle namazı vakti geçti, ikindi girdi. Siz molada bu arada neyi, ne yapacaktınız? İşte otobüste kılacaksınız. Şimdi otobüste kıldığınız zaman bir kıbleye dönemiyorsunuz. Kıyam olmuyor, rüku tam olmuyor, secde tam olmuyor, ima ile kılıyorsunuz. Bunun yerine biz diyoruz ki cem yapsın. Cem demek iki namazı, öğle ile ikindi, akşam dayasıyı birleştirerek kılmak demektir. Bunun e, hadis-i şeriflerde yeri vardı. E, seferilikte e, bir mazerettir. Her ne kadar Hanefiler seferiliği bir mazeret kabul etmese de mesela Şafilere göre e, seferilik bir mazerettir. E, bu konuda 300'ün üzerinde peygamberimizden e, gelen hadis-i şerif var. Ne yapacak o zaman? Ankara'dan saat 12'de, bir bin de diyelim ki saat 3'te Ada e, Adapazarı'nda mola verdi. Orada ne yapacak? Önce yani diyecek ki artık ben bu namazı mola verilen yerde iki namazıyla birlikte ikindi vakti de kılarım. buna Cemi Tehir deniyor. Yani öğleyi ikindinin vaktinde birleştirerek kılmak. Ne yapacak? Abdestini alacak, gidecek mescide e, Gamet getirecek. Önce öğle namazının iki rekat farzını kılacak. Sonra e, iki rekat da e, ikindinin farzını kılacak. Arada herhangi bir şeyle meşgul olmayacak. Sünnet de kılmayacak. İki namazı bir bu şekilde birleştirmiş olacak. Evet. Akşamla yatsıyı, akşam vaktinde veya yası vaktinde e, öyleyle ikindi, öyle vaktinde veya ikindi vaktinde ihtiyaç ve zarıvat halinde birleştirilerek kılınabilir. Peki muhterem hocam, eğer seferilik durumun söz konusu değilse, yani daha kısa bir mesafede seyahat ediyorsa ama vakit çıkıyorsa otobüste nasıl kılacak? Heh, onu söyleyeceğim. Yani mesela sabah namazı herhangi bir şeyle yani. birleşmiyor mesela. Sabah namazı şeyde geçecekse, otobüste geçecekse efendim otobüsün yönü ne olursa olsun siz oturduğunuz yerde niyet edeceksiniz, elinizi bağlayacaksınız ben yani, ki niyet ettim Allah rızası için sabah namazından farzını kılın, allah Ekber işte okuyacaksınız Allah-u Ekber diyeceksiniz, biraz eğileceksiniz. rükû Rükü olacak sevim Allah-u Alûm ve allah Ekber diye biraz daha rükûden fazla Bu da secde olacak Bu nasıl Allah-u Ekber diyeceksiniz bu şekilde namazınızı kılacaksınız. Bu ima ile kılmaktır. Yani evet. göbeğimizden yukarıdaki kısmıyla ima ile kılmaktır. Daha doğrusu başımızla ima ile kılmaktan ibarettir. Bu şekilde kılacağız. Yani burada bir zarvat var. Başka çaremiz yok. Mesela kendi otomobiliyle giden bir kimse bu şekilde bu uygulama olmaz. Yapamaz. Çünkü iradesi kendi elindedir efendim bir yerde mola verecek namazını o kılacak veya Amerika'ya gidiyorsunuz mesela biz Amerika'ya gittik 12 saat sürdü evet ee, siz orada uçağı mola verdiremezsiniz e, kalkıp da kılacak yeriniz yok ne yapıyorsunuz ima ile kılıyorsunuz bu şekilde